bunun üzerine Huzeyfe, radıyallahu anha, o halde sen kırk seneden beri namaz kılmamışsın, eğer sen namazı bu şekilde kıldığın halde ölecek olursan Muhammed'in, s, a, ve üzerinde yaratıldığı fıtrat üzerinde ölmüş olmazsın, dedi, sonra da ona namazı güzel bir şekilde öğreterek, insan rüku ve secdelerini tam olarak yapmak şartıyla namazını hızlandırabilir, buyurdu.